Özgeçmiş 11 Mayıs 1964 tarihinde Erzurum'da doğdum. Erzurum Atatürk İlkokulunda, Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulunda, Erzurum Zübeyde Hanım Lisesi'nde okudum. 1982 yılında kazandığım İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü 1986 yılında birincilikle bitirdim. 1996 yılından beri eczacı başında hijyenik ürünler bölüm şefi olarak çalışıyorum. 1990-1996 yılları arasında Selin Güzellik'te uzman olarak ve 1986-1990 yılları arasında da can teksil uzman yardımcısı olarak görev yaptım. Görevlerim sırasında İngiltere, Hollanda ve Almanya'daki çeşitli fabrikalarda incelemeler yapacak kadar orada bulundum. Evliyim ve 3 çocuk sahibiyim. Çiçeklerle ilgilenmekten, klasik müzik dinlemekten ve yüzmekten hoşlanırım. 1987 yılından beri İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'ne üyeyim. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca, orta derecede Çince ve anlayabileceğim kadar da Arapça biliyorum. İyi derecede bilgisayar bilgisine sahibim.